Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yenmiddin. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim. Allahu u Teala hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi üzerinizde olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadislerinden, ayetlerden, büyüklerimizin sözlerinden, kelamı kibardan bir miktarını şu namazın arkasındaki vaktimizde sizlere nakletmeye çalışacağım. Bu sözlere ve onların açıklamalarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi başımızın tacı, gönlümüzün süruru, gözümüzün nuru, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ruhu için, sonra sahir Enbiya ve Mürseli'nin ervahı için, cihan yaratıldığı zamandan bugüne kadar gelmiş geçmiş olan cümle Evliya Allah'ın ruhları için, Sadatü Meşahituruk Aliye'mizin ruhları için, bu okuduğumuz eserlerin ve içindeki bilgilerin bize kadar intikalinde emeği geçmiş olan alimlerin, ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri, sözleri, vaazı, nasihati dinlemek üzere şu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal etmiş olan bütün sevdiklerinin, geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim. Allah onlara rahmet eylesin. Bizlere de sıhhat, afiyet, selamet, ihsan eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Ebu Bekrimiz Sıddıku Rabbiallahu anhu Semaniyetü eşya Hünne zînetül Lithemaniyeti eşya Bugün Peygamberimizin Has ashabında Ebu Bekri Sıddık'ın Ömer Faruk'un Osmanlı Zinnureyni'nin sözlerinden tesadüf etmiş olduklarımızı size açıklamaya çalışacağım. Söz Ebu Bekir Sıddık'ta. Ebu Bekir radıyallahu a Peygamber Efendimizin yarı garıdır. Yani mağarada beraber arkadaşlık yapmış olduğu, hicrette yanında bulunmuş olan, efendim yılan ısırmasın diye yılan deliğine ayağını dayayan, Acısından, gözünden yaş damladığı halde ayağını oradan çekmeyen yılan zarar vermesin diye. Malını Peygamber Efendimiz'in yoluna nisar eden, saçan, efendim, Kızını Efendimiz'e gelin olarak veren Hz. Ayşe Valitemiz'in babası, Arif Zarif, Turku Aliye'mizin silsilesinin baş halkası, Diyor ki semaniyeti eşya sekiz şey vardır ki hünne zine türlü semaniyeti eşya. Onlar diğer sekiz şeyin süsü zinetidir. Bunları birer birer açıklayalım. <gülüyor> El afafu zine fakri. İffet, afiflik, fakirliğin zinetidir. Bu ne demek? İffet ne demek bir kere? Afiflik ne demek? Afaf, insanın haysiyetli olması, onurlu olması, yüzsüz olmaması. Fakir insan muhtaçtır, karnı açtır. Evinde çoluk çocuk kendisinden akşama yiyecek bekliyordur. Hastadır. Muhtaçtır. Sıkıntısı vardır. Tabi kâdel fakru en yekûne küfra. Fakirlik zordur. Yani insanı çok güç durumlarda bırakır. Allah korusun. Allah insanı iki cihanda fakirlikten uzak etsin. İki cihanda Zenginliklerin her çeşidini ikram eylesin Allahu Teala Hazretleri. Maddi manevi zenginliği, <gülüyor> fakirlik çok zordur. Şimdi insan fakir oldu mu, hatır elden gider, onur elden gider, yüz suyu elden gider, itibar elden gider, hatta geçinmek mecburiyeti oldu mu, şeref elden gider, namus elden gider, çok çe çeşitli sıkıntılara uğrayabilir insan fakir oldu mu. Kimisi dayanamaz fakirliğe, namusunu satar. Kimisi dayanamaz, harama el uzatır. Kimisi dayanamaz, efendim e, gayrimeşru işler yapar. Kimisi dayanamaz, rüşvet alır. Yani fakirlik yaptırtıyor bu çeşit şeyleri. Demek ki tehlikeli bir şey. El-afaf, iffetli olmak. İşte böyle muhtaç olduğu zaman da insan dimdik durabiliyorsa ayakta, onurlu durabiliyorsa, alnı açıksa şöyle hiç kimsenin önünde başı böyle yerde, utançta değilse, utanacak bir hali yoksa, fakirim ne yapayım? Allah ötekisine zenginlik vermiş, bana vermemiş, diye başka fakirlikten başka bir kusuru yoksa, yani gayrimeşru yola hiçbir veşile sapmamışsa, eli açmıyorsa kimseye, işte ben muhtacım, bana biraz yardım edin de şöyle de böyle de filan, böyle yapmıyorsa, işte Fakirlik imtihanını bu başarıyla cevaplandırmış demektir. Fakirlik bir imtihandır. İnsanın başına gelmiştir. İffetli oldu mu insan? Başkasına el açmadı mı? Namusunu, haysiyetini, şerefini koruyabildi mi? Anlı ak kaldı mı? Açık kaldı mı? Yüzü ak kaldı mı? Kirlenmedi mi? Lekelenmedi mi? Tamam. Fakirliği başarıyla karşılamış demektir. Fakirliğin sütü iffetliliktir. Bu çeşit fakirler var. Yani dünyanın her devrinde olmuş. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki يَحْسَبِهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَتْ تَعَفُّ İffetliliklerinden, haysiyetli olmalarından dolayı, onurlu, temiz, pak olmalarından dolayı hiç kimseye el açmazlar, böyle dimdik dururlar ve bilmeyen onları zengin sanır. Allah'tan bekliyor. Verirse Allah verecek diyor. Kimseye yüz suyu dökmüyor, bilmeyen cahil kimse onu onu zengin sanır. Muhtaçtır ama hiç öyle muhtaçlığını belli etmez, el açmaz kimseye. Madem ona da Allah veriyor, bana da verir. Ona veren Allah bana vermekten aciz mi? Beni imtihan için bu şeyde tutuyor. İstemem, gayrıdan bir şey istemem tarzında şey yaparsa demek ki fakirliğe karşı iyi davranmış oluyor. Maksat bu fikri biraz hatırda iyi tutmak hususunda yardımcı olsun diye bir de hikaye anlatalım. Hatırda iyi tutmak olduğu için maksat bu manayı zihinde tutmamıza yardım edecek bir hikaye anlatalım. Bir mahallede iki fakir varmış. Birisinin iki gözü kör. Muhtaç. Otururmuş sokağın köşesinde dururmuş. El açıp istemezmiş kimseden. Allah'a elbette bana rızkımı gönderir dermiş. Bir başka fakir daha varmış. Gücü kuvveti yerinde. O da fakir ama o tezgahını kurarmış köşeye, gelenden geçenden bir şeyler dilenir istermiş, ayrıca da mahallenin zenginlerine laf şey yaparmış. Yani eh işte bizim mahallede falanca zengin var o da bizi görür, hatırımızı kollar, o varken mahrum mu kalacağız falan diye. Arada söz söylemiş, söz götürtürmüş öbür tarafa yani benimle ilgilensin bana yardım etsin diye. Mesela Ebu Cafer diye birisi var <gülüyor> Mahallesinde, E eh, Ebu Cafer bizi de görür, biz de elbet onun lütfuna uğrarız diye kuldan beklemiş. Netice itibariyle Ebu Cafer'den bekliyor, zenginden bekliyor, cömert adam, elbet bir cömertliğinin faydasını biz de görürüz diye ondan bekliyor. Bir ikisi de Allah iki gözünü almış ama iffeti var. Otururmuş, öyle kimseden bir şey istemezmiş. <gülüyor> E gelen geçen bir şey ve bırakırmış. Verirmiş amaaya Tanıyanlardan bir şeyler getirip verenler olurmuş. Şimdi ötekisi o Ebu Cafer'e taktırdığı için kulağına gitmiş o zenginin. Akşamüstü bir tepsi içinde kızarmış bir tavuk göndermiş. Tepsiyi almış, tavuğu almış adam. Aklına bir kurnazlık gelmiş. Demiş ki sen bu tavuğu şu kadar ne yiyeceğim? Koca tepsi. Gitmiş Ağma'ya. Demiş ki sen bu akşam, bugün akşama kadar ne kazandıysan bana ver. Şu tepsiyi sana vereyim. Senin çoluk çocuğun kalabalık. Evde evladı iyalin var. Sen bunu ye. Sen de paranı bana ver. Heh. Allah rızkım demek böyle gönderiyor. Peki al şu paralarımı. Akşama kadar toplanan 3-5 kuruş neyse ver tepsiyi, böyle bir pazarlık alı, almışlar. Bir gün, iki gün, beş gün, on gün ne kadar devam ettiyse bu devam etmiş. Adam da hala Ebu Cafer elbette bize bir gün bir büyük iyilik eder falan diye söylüyormuş. Çünkü küçümsüyor şeyi. Tavuk güzel bir şey ama hani insan karnı doyduktan sonra da başka ihtiyaçları da oluyor. Başka şeyler de ister cihana. Yine taktırmaya devam ederken haber göndermiş hizmetçisiyle Ebu Cader. Demiş ki, o adamın hiç utanması yok mu? O adamın hiç utanması yok mu? Kaç gündür ona tepsi içinde tavuk gönderiyorum. Tavuğun içine de on tane sarı altın koyuyorum. Hala mı gözü doymadı? Diye haber göndermiş. O zaman eyvah! Sattı ya öteki amaya tavukları içindekiyle beraber. Bu hikayeyi böyle yazmış da kitap diyor ki bak Allah'tan isteyen Kazanıyor. Kuldan isteyen sonunda mahrum oluyor diyor. Hikaye. Belki olmuştur hakikaten. efendim e, Belki de temsili bir şeydir. Ama insan fakir olur da, gözü tok olur da, Allah'tan beklerse iyi bir iş yapmış olur. Ve e, fakirliğin zineti böyle iffetliliktir. Ve şükrü ziynetün nimeti. İkincisine geldi şimdi. Sekiz şey sayacak Ebu Bekri Sıddık Efendimiz. İkincisi de şükür de nimetin süsüdür diyor. İffet fakirliğin süsüdür, şükür de nimetin süsüdür. Şimdi çok çeşitli münasebetlerle geçti ki, İnsanlığın hayattaki başına gelen hadiseler iki esas grupta toplanabilir. Birisi iyi hadiseler, sevindirici hadiseler, bir de kötü hadiseler, üzücü hadiseler. Kötü hadiseler Allah'ın kızdığı kullara gelecek diye bir kayda yoktur. İyi hadiseler de Allah'ın sevdiği kullara gelecek diye bir kayda yoktur. Bazen bakarsın Allah'ın düşmanı, Allah'ı inkar eden kafir, müşrik, firavun saraylarda oturur. Allah'ın en veli kulu bakarsın kulbede. Yarı aç yarı tokturur. Yani belli olmaz. imtihan dünyası olduğu için Allah öyle yapmıştır. Bazen de insanda hayatının bir kısmı zengin olur, bir kısmı fakir olur. Bakarsın azdan başlar, tek odalı bir evde oturur. Sonra Allah hayırlı evlatlar verir, evlatlar büyür, iyi işler tutarlar derken bir daireye çıkar, arkasından bir güzel Bahçeli eve çıkar, arkasından işi daha ileri gider, altına bir otomobil alır filan, ha bak fakirlik geçti, şimdi zenginlik geldi. Başlar etrafına yardım etmeye, fakirliğin eski acısını kendisi de bildiğinden sağa zola yardım etmeye başlar. Demek ki insanın, bir şahsın kendi hayatında da bazen zenginlik, fakirlik olabilir, bazen insanın karadezde gemileri batırır, zenginken fakir düşer, öyle de olur. Attan inip eşeğe biner, aşağı düşebilir yani, o da olabilir. Dünyanın binbir türlü hali var. Eyüp Aleyhisselam'ın ovalar dolusu, dolusu şeyleri varmış. Sürüleri, malları, davarları varmış. Çok zenginmiş Eyüp Aleyhisselam. Hani şu Hz. Eyüp Sabir diyoruz ya, çok zenginmiş. Kavmi kabilesi, evladı, iyali ailesi genişmiş. Hatırlı, itibarlı bir kimseymiş. Vücudu dinç sıhhatliymiş. Allah malına telef vermiş, elinde bir şey kalmamış. Çoluk çocuğuna telef vermiş ya kalmış. Vücuduna hastalık vermiş. Efendim tenini kurtlar yedi. Efendim kurt e, diye böyle hani şey anlatır ya Yunus Emre'nin şiirinde geçer. Efendim kurt kurtlanmış yani yaralanmış vücudu, yaraları kurtlanmış. O kadar böyle sıkıntılar ama hiç kulluğunu bozmamış. Daima Allahu Teala Haz Hazretlerine Has halis kullukta devam etmiş ve hiç Yarabbi bu da yapılır mıydı bana gibi bir duygu içine düşmemiş. Yapılır tabii ne olacak sen nesin ki ben neyim ki? Allah'ın aciz ne aciz zerresi. allah Teala Hazretleri bizim yaptıklarımızın bize cezasını verecek olsa zaten biz bir adım atamayız. Her zaman kafamıza taş yağması lazım. Sabahtan akşama işimiz isyan. Gece gündüz işleri isyan kamu korkaram ki yerleri ola tamu. Gece gündüz Peygamber Efendimiz öyle yalvarmış ya. Ya Rabbi benim o zayıf ümmetlerimin halini ne olacak? Gece gündüz işleri isyan, suç, kabahat. Korkarım ki yerleri cehennem olacak diye yalvarmış, yakarmış, onları affet diye bizim hakkımızda öyle dua etmiş. Yani hakikaten öyledir. Her işimiz hatadır. Halamımıza karşı bağırır, çağırırız, çocuğumuza karşı öyle etrafta konu komşuya kılıcı davranışlar yapmamız gereken ibadetlerde kusurlarımız vardır efendim çeşit çeşit işler yaparız hasılı nimet gelebilir sıkıntı da gelebilir insana her halükarda kulluğu iyi yapmak lazım imtihanın şekli değişti şimdi dur şimdi şimdi sabır imtihanı geldi deyip bir sıkıntılı bir hal geldi mi sabredeceksin bağırmayacaksın feryadı figan etmeyeceksin isyan etmeyeceksin sabır denilen nesne darbe ilk defa gelip sana çattığı zamandır. Bak şimdi bir kadından bahsettiler. Allah işine yardımcı olsun. Bu anarşik hadiselerde oğluyla kocası gitmiş. Hala gelecek. Birkaç tane çocuğu var. Tek başına işte orada burada iş alacağım da çalışacağım da kazanacağım diye uğraşıyor kadıncaz. Gelebilir başına. Sıkıntı gelirse sabredecek Sevinçli hal gelirse Oh evladım yetişti büyüdü Mürüvvetini gördüm düğünü yaptım Elhamdülillah güzel bir şey Oh elhamdülillah bu sene çok para kazandım Maşallah Mahsulümüz para etti Güzel bir durum Sıhhatin yerinde Efendim seyahat etme imkanı oldu Gittim güzel yerlere bağlara bahçelere Oh güzel bir tatil geçirdim Nimet Nimetlerde de vazifemiz şükür eğer bize nimet geldiği zaman nimetin nimet olduğunu anlayamazsak ona şükretmezsek o zaman Allah'ın cezası şu tarzdadır, nimete şükretmeyene cezası, nimeti elinden alır. Elinden alır o zaman farkına varır insan. Vay demek ki o nimetmiş de ben farkına varmadım diye. Elden gittiği zaman anlar insan. Onun için insanın biraz Allah'ın nimetlerini düşünmesi lazım. Tefekkür gibi ibadet yoktur. La ibadete tefekkür buyurmuş Peygamber Efendimiz. Arada düşüneceğiz. Neler düşüneceğiz? Bir bölük düşüncemiz Allah'ın nimetlerini düşüneceğiz. Şöyle bir düşün bakalım. Elhamdülillah. Bak Lübnan'da harp ediyorlar. Burada harp yok. Cephede de olabilirdim. Düşmanla kavga gürültü halinde de olabilirdim. Şu, an, şu anda rahatım. Hastanede inim, inim inleyenler de var. Ağrısı var, sızısı var. Efendim eh elhamdülillah benim canım sağ efendim işte karısı huysuz olup da dünyayı kendisine zindan edenler var elhamdülillah benim hatunum melek gibi namaz kılar, oruç tutar, efendim bir arzun var mı der, çayımı getirir, efendim bir kahvemi pişirir, elhamdülillah eh çocuklar öyle çocuk var ki boruk çıkart bakalım şuradan şu kadar parayı der, yakasına yapışır, emekli mağazicini alır, bir de döver ondan sonra gider kumarda harcar, duyuyoruz ya yani şeyde harcar Efendim meyhanede harcar filan Ondan sonra gelir hadi sakladığın daha başka paralar vardır Çıkar şu para, şeylerin, paraları Yok evladım Hadi bakalım bir sopada evet. Böylelerini duyuyoruz gazetelerde okuyoruz Elhamdülillah benim çocuğum iyi Melek gibi Dün birisi telefon açmış bana başka bir şehirden. Bana bak diyorsan benim çocuğumu mahvettin diyor Bana Ben üniversitede hocayım ya Kimmiş çocuğun dedim, adını bilmiyorum, sanını bilmiyorum, şahsı tanımıyorum. Sen benim çocuğumu mahvettin diyor. Sonradan uzun boyu tarif etti anlatın, anladım. Çocuk melek gibi bir çocuk. Melek yani. E, kız kadar iffetli, terbiyeli ama erkek. Yani öyle harama bakmaz, efendim namazında, niyazında bulmuş da buluyor anası. Öyle bir güzel evladı bulmuş, kendisine her gün sabah akşam pataklayan bir evlat istiyor demek ki canı. Efendim? Sen diyor benim oğlumun aklını çalmışsın diyor, Müslüman etmişsin diyor. Bırak bu fikirleri diyor, bu gerici fikirleri diyor. Bana telefon acıyor bilmem hangi şehirden. Resulühan Allah, sen dedim yakınıma gel de öyle konuşalım dedi. Yani bu dünyada insanlara yaranmanın da hiç imkanı yoktur. Allah sevsin insanı yoksa halimiz var. Oğlumun aklını bozdun diyor, namazında, niyazında. Evet. Ve sabru zinetül bela. Sabır da belanın süsü zinetidir. Yani bela geldiği zaman insan sabredecek. O da onun süsüdür. Demin bunu izah etmiştik. İnsanın başına kötü hal geldiği zaman sabretmesi lazım. iyi halde olduğu zaman da şükretmesi lazım ve iyi hallerini çokça düşünmesi lazım. Ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Ekseliyetle bizim hallerimiz iyidir. Yani büyük bir ekseliyetle Şöyle bir düşünelim, taşınalım. Allah'ın nimetleri üzerimizde sayılamayacak kadar çoktur ama biz farkında değiliz. Mesela hepsi sanki bizim peşin bedavadan hakkımızmış gibi düşünürüz de nimet olarak kabul etmeyiz. Mesela ben sayayım. Göz bir nimet. Gözlüksüz görmek bir başka nimet. Gözlüklü görmek eh, elhamdülillah bir de gözlük taktığı halde göremeyen var ya ben hiç olmasa gözlük taktım mı yazıyor okuyabiliyor. O da bir nimet. Efendim kulak bir nimet kimisi duymaz. E ayağın yürümesi bir nimet. Elin tutması bir nimet. Aklın muntazam çalışması nimetlerin en güzeli, en büyüğü. Böyle tutturursan gider. Dişin ağrıdığı zaman anlarsın dişin ağrımamasının ne kadar büyük bir nimet olduğunu. Ağrıdığı zaman anlarsın. Uyku uyumak bir nimettir. Uyuyamayanlara sorsa. Müptelayı gamasor kim geceler kaç saat? Sen uzun geceyi diyor, şeye sorma diyor, astronomlara sorma diyor, hesap uzmanlarına sorma diyor. Uzun gecenin, yılın en uzun gecesinin ne zaman olduğunu, gam sahibine sor diyor. O bilir diyor şair. Şebi yeldayı muvakkitle ne bilir, müptelayı gama sor kim geceler kaç saat? Gam sahibi insana sor bakalım bu gece kaç saat? Sekiz saat mi yoksa bitmeyen, tükenmeyen uzun zaman mı? Sabah bir türlü olmaz. Asanelerde inler insan, ah bir sabah olsa da. Ah bir sabah olsa da hiç olmazsa şu doktor gelse diye. Geçmez vakit. iki olur, 25 beş geçer, ikiyi yedi geçer, 29 dokuz geçer, ikiyi on geçinceye kadar insan canı çıkar yani. Nimetleri çoktur Allah'ın. وَاِنْ <gülüyor> nimet نِمَتَ la لَا ha Eğer saymaya kalksanız Allah'ın nimetlerini saymaya gücünüz yetmez. اِنَّ insan لَزَّلُونَ كَفَارُ Ama insanoğlu çok zalimdir. Çok küfür, küfranı nimette bulunan bir tabiatı vardır insanoğlunun. Kadına aldığın zamandan beri bilezik alırsın, kundura alırsın, ayakkabı alırsın, entare alırsın, fislan alırsın, beşi bir yerde alırsın, yüzük alırsın, bilmem ne alırsın. Bir akşam oraya bozulur. Birazcık bir kavga gürültü. Zaten ben anamın yanından, babamın yanından geldiğimden beri senin yanında bir gün mü gördüm? Peki şimdiye kadar geçen o tatlı günler neydi? Der diyor hadis-i şerifte yani. Ben demiyorum da ben biraz bizim günümüze uydurarak söylüyorum ama peygamber efendimiz diyor ki ekseriyetle cehenneme girenleri kadınlar gördüm diyor onun sebebi olarak da işte diyor böyle şeyi kühranı nimette bulunurlar diye söylüyor yani demek ki nimet geldi mi şükredeceğiz bela geldi mi sabredeceğiz vel hilmu zinetül ilmi ilmin süsü ziyneti de halim selim olmaktır Alim insan Halim Selim'dir. Öyle hemen kızmaz, bağırmaz, çağırmaz. Efendim kavga gür diye dökmez işi. Tatlılıkla konuşur, görüşür. Sonunda kendisine kızgın gelmişi bile yavaşça döndürür. Özür dileyerek şey yapar. Yani bize eskiden okutmuşlar da bir evde bir çok sinirli adam varmış. Efendim yanına yanındaki eve kimse gelemiyor. Veya üstündeki katta kimse oturamıyor. Çünkü oturdu mu bir iki gün sonra alttaki sinirli adamla bir kavga gürültü, mecbur oluyor yani çıkma barınamıyor kimse yanında. Sonra bir iyi huylu bir adam gitmiş, sıkıda tembihlemişler. O iyi huyu sayesinde sonunda onu döndürmüş, doğaştırmış, kendisine dost etmiş yani, ahtoluk etmiş. Uzun anlatmayalım. Yani insan halim sahibi, halim selim olacak. İlim sahibi oldu mu? Böyle kızmayacak. Ve adil anil cahilin, cahillerin cahilliyine bakarsın şöyle. Cevap vermesin geçiversin, olur biter. Yani herkesin seviyesine inip uyuyacak olsan o zaman yandın. Adamın birisi çok iyi huylu diye met etmişler. Bir herkesle iyi geçinir demişler. Yok demiş birisi, o iyi kimselere, iyi muhite düşmüştür de ondan demiş. Bak ben de demiş onu nasıl kızdıracağım şimdi demiş. Nasıl kaba çıkartacağım onunla demiş. Takip etmiş adama, adam o sırada işte cuma günüymüş, hamama gitmiş. O da peşinden hamama girmiş. ve eh, peştemalli sarılmışlar. Kurna'nın başına oturmuş öteki iyi huylu adam. Derikisi de arkasından gitmiş. Kalk buradan demiş. Burada ben yıkanacağım. Peki demiş. tasını, tarağını toplamış. Hani tası tarağı topla derler ya. Sabununu kesesine almış. Öbür kurna'ya. Kavga olmadı. Orada biraz durmuş. Ondan sonra orası iyi değilmiş. Burası daha güzel. Buradan kalk ben burada yıkanacağım. E peki buyur demiş. Yine tasın tarağını toplamış. Oradan kalkmış. Ne yaptıysa peşinden ne kadar uğraştıysa bir türlü kavga çıkartamamış. Ya demiş sen met ettikleri kadar varmışsın demiş. Uğraştım didindim sana dala, yani dalaşmak mı derler. O kadar şey yaptım sataştım fakat bir türlü seni kızdıramadım demiş. Eski büyük şeyhlerden birisini de akşama bize yemeğe buyur efendim diye çağırmışlar. Gitmiş kapıya kadar. İçeri dur biraz bekle demiş. İçeri girmiş. Aa, yemek yokmuş demiş. Kusura bakma demiş. E, olur demiş. Dönmüş geri gitmiş. Ondan sonra peşinden tekrar gitmiş. Efendim şimdi yemek hazır oldu buyur demiş. Peki demiş tekrar. Kapıya kadar gelmiş. Tekrar içeri girmiş. Efendim e, yine şu mani çıktı. Tekrar gitmiş. Tekrar gelmiş. Tekrar gitmiş. Bilmem kaç sefer yani şeyde unuttum. Okuduğum kitapta kaç sefer olduğunu da yazıyor. Hiç sinirlenmemiş. Ondan sonra da efendim demiş, ben sizi denemek için yaptım. Hiç sinirlenmediniz demiş. Çok güzel huyunuz var demiş. Yani o alim adama hayranlığını söylüyor. Evladım demiş, bu huyun güzelliği nerede demiş. Bunu demiş, köpekler de yapar demiş. Çağırırsın gel der demiş. Gelir demiş, hoş dersin gider demiş. Tevazuya bak. O da güzel bir huyun. O da ayrı bir güzel huyun. Benim bu huyumda ne var ki evladım demiş öylece. Köpekler de yapar bunu demiş. Yani bu çok üstün bir şey değil ki gel gel gel dersin gelir hoş dersin gider demiş demek ki alim böyle olacak Alim selim olacak ve tezellülü <gülüyor> zinetül müteallimi öğrencinin de süsü zineti tevazu sahibi olmasıdır mahviyet sahibi olmasıdır boynu bükük edepli durmasıdır eğer şey olursa küstah olursa, tepeden bakarsa, hocaya karşı haşin davranırsa olmaz. İlim öyle yürümez. İlim öğrenmek için hocanın cevrine, cefasına, imtihanına, meşakkatine sabretmek lazım. Çıraksa ustanın usta da bir hocadır. Onun meşakkatine sabredecek. Efendim talebe ise hocasının verdiği imtihanları, vazifeleri, ev şeylerini, şunları, bunlar neyse yapacak. ...ona mütevazi davranacak. Yani dik çıkmayacak. Aa, yeter artık bu kadar şeyde bizim canımız yok mu? Böyle şey. Şimdi hele... ...bir devir geçti. Bıçağı şöyle çıkartıyormuş... ...masanın üstüne saplıyormuş... ...defteri, kağıdı, kitabı çıkartıp... ...ondan sonra imtihan cevaplarını yazıp şey yapıyormuş. Yani bıçağı oraya saplıyor ki... ...eğer beni imtihanda kopya çekiyor diye... ...yakalamaya kalkarsan işim bitiktir diye... Tabi mümeiz kıy diyemiyor. Cevapları yazıp ondan sonra veriyormuş. Böyle böyle olursa hayır gelmez. Ama tevazu ile hizmet ederse sonunda çok yüksek mertebeler bulur. Demek ki talebenin de ziyneti mahviyet karamne mütevazı bir tavırda olmasıdır. Ve kesretül bükai ziynetül Allah'tan korkmanın süsü ziyneti de çok ağlamaktır. Allah'tan korkmak lazım mı? Değil mi? <gülüyor> lazım. Allah'tan korkanları Kur'an-ı Kerim met ediyor. Allah'tan korkmazsa insan çok edepsizlikler yapar, çok günahlar işler, çok zulümler yapar. Bütün bu zalimler, asanlar, kesenler, öldürenler, vuranlar, kıranlar, merhametsizler Allah'tan korkmuyor. Hesabı düşünmüyor. Bir gün gelip de o zatı celilin huzurunda hesap vereceğini ve yaptıklarının burnundan fitil fitil geleceğini düşünmüyor. Korkmuyor ondan. Onun için dinimizin önemli hususlarından birisi insanın biraz korku sahibi olmasıdır. Yani korku, korkaklık manasına korku değil. Müslüman cesurdur. Müslüman korkmaz. Ölüm çünkü insana bir defa gelir. Asla korkmaz Müslüman. Geceden korkmaz, gündüzden korkmaz, düşmandan korkmaz, hiç kimseden korkmaz. Allah'tan gayrı kimseden kork. Allah'tan korkan çünkü Allah'a kullukta kusur etmiş olursa ayıp olur diye korkar. Veyat Allah'ın azabı elimdir, ikabı elimdir, cehennemi vardır. Cehennemin içinde çeşitli çeşit... tükam olduğu için korkar Allahu Teala Hazretleri, korkması lazım ve gözü yaşlı olması lazım Müslüman. Müslümanın gözü biraz yaşlı olması lazım. E hocam, yani erkekler de ağlar mı? Erkekler de ağlar. Hazreti Ömer'in ağlamaktan göz yaşları yanağına iz yapmış diye kitaplar yazar. Hazreti Ömer gibi yiğit bulunmazdı. Müslüman olduğun zaman yarapedi bu müşriklerden ne korkuyorsun? Gelin alenî namaz kılalım. İşte bu yine. İşte bu. Ey bu dehin kafasına bir yay katlatmış, Yani avdan gelmiş senin demiş. Y şeye çöbe yaptılar, böyle yaptılar diye, Peygamber Efendimiz'e yapılanları naklediyince kafasına bir yay patlatmış, taşın, başını yarmış da gürt diyememiş. Öyle cesur ama Allah korkusundan ağlamazsa yanakları iz yapmış. O yapmacıkla da olmazsa, insan düşünceyle, tefekkürle onun ortaya o zaman gözü yaşar. Cenneti ister ağlar, cehennemden korkar ağlar, Allah'ın lütfunu düşünür ağlar, Efendim, cahroni düşünür, portal ağlar. Gözü ağlamayan, gözü yaşarmayan insan biraz tehlikelidir. Merhametsiz demektir. Ağlaması lazım. Peygamber Efendimiz yapmacıkla da olmaz da insan düşünceyle, tefekküürle, onun üzerine yüklenirse o zaman gözü yaşarır. <gülüyor> Cenneti ister ağlar. <gülüyor> Cehennemden korkar ağlar. Allah'ın lütfunu düşünür ağlar. Efendim, düşünür, portal ağlar. Gözü ağlamayan, gözü yaşarmayan insan biraz tehlikelidir, merhametsiz demektir. Ağlaması lazım. Peygamber Efendimiz torunlarını, mübarek torunlarını sevmiş de şöyle, gözlerinden de yaşlar. artmış. olacak, burada böyle olacak diye mi düşündü? Ne yaptıysa, torununu severken ağlamış, göz yaşıyor. O zaman, Bedevilerden birisi demiş ki, sen de mi ya Resulallah? Niye ağlıyorsun? Demiş bu Allah'ın insanın kalbine verdiği bir merhamet bu türlü. Kalbe verilen bir cis Hocamız rahmetullahi aleyhi, o da ağlardı. Sünnete çağırırlardı, sünnete ağlardı. Yani, öbür tarafta çocuk sünnet oluyor, ağlardı. E, gelin çıkacak evler, bir şey tanıdığı şeyi ağlardı işte ne düşünürse, duygulanırdı yani. 7 sınıf kimseyi Allah cennette hesap zamanında arfi alanın altında gölgeni gölgelendirecek. Bir tanesi de tenha yerde Allah'ı düşünüp de gözyaşı döken mümin diye bildiriliyor. Yani gözyaşı dökmek öyle duygudan doğuyor ise, tefekkürden doğan bir şeyse çok kıymetlidir. insanı çok yüksek mertebelere yükselten bir husus. Ve terkül minneti zinetül ihsan. Diğer bir şey, iyilik etmenin, lütuf etmenin ikramda bulunmanın ziyneti de başa kalkmamaktır. Mehmet Efendi gel benim bahçemi belle şöyle yap böyle yap. Neden? E ben sana geçen sene benden para istemiştim de 50 bin lira para vermiştim de yap. Olmadı sen iyiliği başa katıyorsun Ya ben sana geçen zamanında şöyle şöyle iyilikler yapmıştım bilmem ne. ikide bir de böyle. Böyle yaptığı iyiliği başa kalkmaya minnet etmeklerde. Başa kalkmak. Bu İslam'da makbul bir şey değildi. Sen iyiliği kimin için yaptın? Başkası duysun diye yapmadın. O adamın ikide bir de başına tokmak tokmak vurmak için yapmadın. Allah rızası için yaptın. O iyiliği yapınca Allah rızası için yapınca Allah sana ecir verdi. Defterine yazdı. E sen artık kula tekrar tekrar ne söyleyip duruyorsun? Başa kalkmak iyi değildir. Başa kalkmanın bir zararı büyük zararı şudur ki hayırları, sadakaları, ikramları iptal eder sevabını. لَا تُبْتِدُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَزَاءِ Ayet-i kerimesinde bildiriliyor ki sadakalarınızı, zekatlarınızı, hayırlarınızı başa katmak suretiyle iptal etmeyin ey müminler diye bildiriliyor. Demek ki iyilik evet. yaptık mı sessiz sedasız yapacağız, de bir de, de adamın <gülüyor> başına kalkmayacağız. Yani ben sana iyilik yapmış bir adamdım diye ona tepeden bakıp ikide bir de onu iksas ettirip canını sıkmayacaktı. Böyle olursa yaptığı iyiliği başa kalkmamak da o iyiliğin süsü ziynetidir. Vel huşu'u ziynetü s sala Huşu da namazın ziynetidir. Herkes namaz kılıyor malum. Ama namazın huşulu olması lazım. Vel lezinehum Velledi ne? Pişalat edim, kâşe O kimseler ki namazlarında huşu sahibidirler. İşte onlar makbul kullardır diye, makbul kulları sayarken namazında huşulu olan kimseleri de zikrediyor. Huşu nedir? Kalbin Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda olduğu idraki içinde böyle titremesi, hassas olması, onun önünde saygılı bir durumda olması, boynu bükük olması, saygılı olması idrak içinde olması, şuur içinde olması demektir. Namazlarımızı bizim öyle kılmamız lazım. Allahu ekber dediğimiz zaman neredeyim şimdi? Huzuri ilahi değil. Niye elimi bağladım? Allah'ın huzurundayım da onda hürmetkâr bir şekilde. E niye öyle etrafa bakılmıyorum? Böyle büyük saat, büyük bir huzurda etrafa bakınılır mı? Edebe aykırıdır. Secde hâlime bakarım başım önde. Secde ediyorum, Allah'a secde ediyorum. Rükû ediyorum, Allah'ın önünde eğiliyorum. Yani o idrak içinde huşu ile namaz kıldı mı huşu ile kılınan namazın sahibine çok faydası vardır. Huşusuz namazdan da hiçbir fayda yoktur. Hz. Ali Efendimiz öyle buyuruyor. İçinde huşu olmayan namazda hiçbir hayır yoktur buyuruyor. Demek ki huşu da namazın sütsüz dinetiymiş. Demek ki biz namazı huşulu kılacağız. Huşulu böyle Allah'tan korkarak, saygı duyarak, gönlümüz Allah'a Münka, münkat olmuş durumda bağlanmış durumda mütevazi bir halde kılacak. Allah cümlemize bu güzel huyları ihsan eylesin. Eğer üzerimizde imtihan, fakirlikse iffet nasip etsin. Kimseye eleştirmesin, Yüzümüzü ak etsin. Alnımıza kara çalmasın. Hiç kimsenin karşısında bizi hor, zelil düşürmesin. Süründürmesin kimsenin karşısında. Merde, namerde muhtaç etmesin. Nimet vermişse, nimetlerine şükür etme idrakini de ihsan eylesin. İnsan şükrettikçe tabii onun da nimeti artar. Başımıza bir sıkıntı, bela gelmişse elbet gelir. Çünkü bu dünya zaten imtihan dünyasıdır. Elbet arada sırada mala, cana, efendim yakınlarına, insana sıkıntı gelir. Onlara da sabır etmek nasip eylesin. Sabr-ı cemil nasip eylesin Allah cümlemize. Yusuf Aleyhisselam'ın babası. Yusuf gitti. Ondan sonra öteki oğlu da Yusuf onu yanında alıkoydu. Efendim, i̇kisi de yok. Ee, getiriyorlar haberi. Eyvah! Sevdiği bir oğlu daha kervandan <gülüyor> geri dönmedi. Fesabrun cemil diyor. Eh, ne yapayım Allah'tan geldi. Bana güzel bir sabretmekten başka bir şey düşmüyor diyor. Asallahu en ye'tiyeni bihim cemia olur ki Allah hepsini birden bana gönderir diyor. Allah'tan ümidini de kesmiyor. Yani ciğer fareleri ayrılmış. Birisini kurt yedi diye ayırmışlar. Onun hasreti yüreğini dağılıyor. Ağlamaktan gözlerine ak inmiş. Gözleri görmez olmuş. O kadar seviyormuş. Yusuf Aleyhisselam da tabi insan güzeli. Huy güzeli. Her bakımdan şey. Ondan sonra ötekisi de şey yapınca ve sabrın cemil. Bana sabrı cemil düşüyor diyor. Asallahu aleyhi tiyemi bilim cemiyat. Allah sabır, böyle güzel sabır edip de büyük dereceler almayı nasip eylesin. İnnallahamma as sabirin. Çünkü Allah sabredenlerin yanındadır, sever onları da onların yanındadır. Sonra ilim sahibi eylesin cümlemizi, o ilmimizle de vakar sahibi, ilim sahibi eylesin. Öyle asabi, sağa sola çatan, kibirlenen, böbürlenen, hemen kızı veren parlayan kimseler olmayalım. Anlayışlı, ağırbaşlı, vakur meseleleri şöyle serin kanlılıkla düşünen kimseler olalım. Efendim, bir şey öğreneceksek öğrendiğimiz kimseye karşı bir tevazı olalım ki ondan dünya ve ahiretin hayırlarını öğreniyoruz. Elbette Allah zaten tevazu göstereli mağfiretkar kulunu sever diye tevazu ile hareket edelim. Efendim, Allah korkusundan biraz ağlamaya kendimizi alıştıralım. Başkasının yanında kolay kolay insan ağlamak istemez, tutar kendisini de. Onun için şöyle geceleri tenha vakitlerde kalkmak lazım. şöyle Kimsenin olmadığı zaman da, tenha odada, secdede oturmak lazım. Biraz günahını düşünmek lazım, biraz zimetleri düşünmek lazım, biraz Allah'ı zikretmek lazım. Cenneti, cehennemi düşünüp biraz böyle günahlara ağlamak lazım. İnsanın, i̇nsanın eski günahlarını unutmaması lazım. Bilmiyoruz ki affedildi mi, affedilmedi mi belli değil. Günahı işlediğimiz belli. Şek şüphe yok. Ettik, neler ettik hem de. Nice günahlar. Affedildi mi? Bilmem. Hesabı ahirette o zaman belli olacak. Hesap günü defterler açılacak. İkrar kitap gidecekler. Bize okutulacaklar kitabımız. Kimisine sağından verilecek, kimisine solundan verilecek kitap. Kimisine arkasından verilecek. Aa umkrau kitabiye. Kitabı oku diyecekler. Herkes okuyacak. Mahşer halkı da dinleyecek cümle halk senin her gizli işine muttali olacak. Allahu Teala Hazretleri bizi affeylesin, mankulat eylesin, günahlarımızı setreylesin. Adın senin gaf iken, ay dördücü settar iken, kime varam sen var iken, cümrüm ile geldim sana. Dediği gibi Hudüs-i Hazretlerinin iyilik yaptığımız zaman iyiliği o iyilik yaptığımız kimseye ikide bir de söylememek, başa kalkmamak, iyiliğimizi unutuvermek iyidir. Ha, ben yapmış mıydım bilmem, farkında değilim, unutmuşum. Unutmak lazım onları. Çünkü kabul olup olmadığı belli değil. İyiliğini insanın aklında yerleştirmemesi gerekiyor. Şimdi eskiler demişler ki, Nakşibendilik'te dört tane terk var diyor. Vallahi ilahinin galiba parça bir rubayisi var, orada geçer. Nakşibendi tarikatında dört tane terk vardır diyor, şimdi birisi terki dünya, yani gönlümden dünya heveslerini çıkartacak. Köşküm olsun, sarayım olsun, param olsun, elbisem olsun, mevkim olsun, makamın olsun filan demeyecek de o hevesleri atacak bir tarafa. Terki ukba, ibadetleri yaparken efendim cenneti kazanayım, aman cehennemden şey yapayım filan gibi duygularla değil de Allah rızası için yapacak terkihesti varlığını terk edecek. Yani insanın çeşitli varlıkları var. Mesela parası varsa zenginliğine şöyle göğsü kabarır. İlmi varsa ilmine biraz göğsü kabarır, burnu havaya kalkar. Nesi varsa varlıktan insana bir övünme gelir. O varlığını atacaksın. O varlığı atmayınca insan kendisinde bir şey gördükçe bende epeyce kıymetli hususlar var bilen diye bir şey var sandıkça terakki edemezmiş. Aslında olan şeyler varsa bile çok azdır. Kusurlarımız onların hepsini batırır, örter, geçer gider. Yani aslında kusurumuz çok fazladır diye. insan o varlıktan da geçecek, varlık duygusundan da geçecek diyor. Gelelim dördüncü terke. O işte bizim şu bizim mevzumuzla ilgili. Dördüncü terkte terki terk. Terk ettiklerini de unutacak. Yani ben öyle olgun bir insanım, öyle kamil bir insanım ki Dünya gözümde değil. Her işi Allah rızası için yapıyorum. Bütün varlığımdan, benliğimden, müktesebatımdan sıyrılmışım. Onların bana kibir, ucuk vermesi gibi bir şeye, duyguya takılmıyorum. Mütevazı bir insanım. Oh ben ne iyi bir insanım ya falan diye. Bir duygu oldu mu olmaz. O duyguyu da silecek. Yani o terk ettiklerini de bir tarafa atacak diye söylüyor. İnce bir mana, hoşuma gider. Terki terk, dördüncüsü. Terki dünya, terki uffa, terki hesti, terki terk. Eğer vakit varsa sıra Hazreti Ömer Efendimizin şeyine geldi. Sözüne geldi. Onu da söyleyelim. Onu da hızlı hızlı söyleriz bu kadar uzun boylu izah etmeden. Hazreti Ömer de ikinci halife radıyallahu ah çok güzel hikmetli sözleri, isabetli kararları, idaresi adilane olduğu hep hepimizin malumu. Mentereke kudul el kelamı munihal hikmete İnsan neleri bırakırsa nelere kavuşur. Onu anlatacak. 8 tane şey sayacak yine azetüme. Kim fazla konuşmayı, düzümsüz konuşmayı, fuzurlu konuşmayı bir tarafa bırakırsa kendisine Allah hikmet ihsan eder. Hikmet sahibi bir kimse olur. Mentereke kudul el kelamı munihal hikmete. Kendisine hikmet verilir. Hikmetli bir insan olur. Hakim bir insan olur. Yani filozof diyorlar ya, Avrupalılar hakime, biz biz hakim deriz. Avrupalılar hakime, filozof derler. Böyle derin düşünceli, tecrübeli, görgülü, ağırbaşlı insan olur. Hikmet yerli yerinde yapmak. Yaptığı bir işi tam oturtmak yani yerine. Söylediği söz tam yerli yerine oturması, yaptığı iş tam münasip düşmesi. işte bu hikmet budur lüzumsuz sözü terk ederse insan, yani ikide bir de her şeyi söylemeyip de süzerse ağzından söyleyeceği sözleri, lüzumsuzları bırakırsa, o zaman Allah o kimseye hikmet ihsan eder. Bilmiyorum bu duyguyu hiç taşıdık mı? Yani hep konuşmayı isteriz. İşte, lüzumsuz konuşmaları süzmeyi düşünmek fikri aklımıza geldi mi, gelmedi mi? Bizim arkadaşlardan birisini Öbür bir arkadaşımız evine yemeğe davet etmiş. Masaya oturmuşlar. Küçük çocuğu çok zeki. İşte çeşit çeşit şeyler, hünerler, sözler söylüyor filan. Ama misafir gelmiş, saatler geçmiş hep küçük çocukla iş. Boyuna o konuşuyor. Babasına dönmüş demiş ki, Arkadaşım, sen çocuğuna hakikaten çok güzel konuşmayı öğretmişsin demiş. Şimdi bir şey kalmış öğretmediyim. Biraz da susmayı öğret, öğret demiş. <gülüyor> Bu kadar güzel konuşmayı öğretmişsin bir de susmayı öğren. Şimdi hakikaten konuşmayı öğrenmek zor bir iştir. Birçok kimse konuşmayı öğrenmek için kurslara falan giderler. Hitabet çıkıp da topluluğa karşı konuşabilmek bilen gibi. istek Herkesin umumi isteğidir de, bunu herkes ister de, susmayı öğrenmek, onu çok az kimse şey yapıyor. Halbuki lüzumsuz kelimeyi, konuşmayı kesebilen bir insan, hikmet sahibi insan oluyor. Teknik olmalı insan. Bir sürü söz söyle söyle, bir şey çıkmıyor. Öyle olacak yerde, iyice düşün, taşın, iki kelime söyle, şıp, yerlerine otur, ne sen yorum, ne Sen söylerken yorulacaksın, o da kulağından dinlerken yorulacak. Bir sürü laf, bir sürü zahmet. İkincisi Mem tereke hududen nazarı munixa el kalbi. Etrafa lüzumsuz bakmayı terk eden kimseye de Allah kalbine huşu nasip eder. O verir. Hani demin dedik ya namazda huşulu olacak insan. Kalbi huşulu olması lazım. Allah'a karşı saygılı, şuurlu olması lazım. O nasıl hasıl oluyor? Etrafa lüzumsuz bakmayı terk ettiği zaman. Ve insan etrafa çokça baktığı zaman çok günahlara girer. Hele bizim bu devrimizde şimdi, hele şu mevsimde günahların çoğu etrafa fazlaca bakmaktan doğar. Çünkü zamane kadınları açık saçık gezerler. Onlara bakarsan günaha girersin, lüzumsuz başka şeylere bakarsan günaha girersin, aklın başka yerlere takılır filan derken olmaz. Onun için insan diline hakim olduğu gibi bakışına da hakim olacak, her yere bakmayacak. Mesela Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifinde zikrediliyor ki, bir evin içine bakmak da evine evin içine girmek gibidir. Cam açık, kapı açık, sen içeri bakıyorsun, içeride kadın çamaşır yıkıyor veyahut efendim çalışıyor mutfakta bilmem ne, bakmayacaksın. Kapıdan girmek nasıl yasaksa oraya da bakmayacaksın. Doğru değil. Onun için insanın bakışına hakim olması lazım. Her yere bakmaması lazım. Büyüklerimiz demişler ki, iyi bir Müslümanın şu şu şu prensiplere sahip olması lazım diye o prensipleri sayarken, birisi nazar berkadem bakışı ayağının ucunda olacak. Yani yere bakarak yürüsün şöyle. Etrafa pek fazla bakıp da gözünü günaha bulaştırmasın demek istemişler. Ve men terake fudul'at-ta'amu munha lezzetü'l-ibade. Fazla yemeyi terk eden kimseye de ibadette Allah tat verir. İbadetine tat verir. Çok yemek yedi insan? Karnı şişti. Eyvah ben bu kadar yemeği nasıl öğüteceğim filan diye onunla meşgul olur. Kafası çalışmaz insan. Mideti doldu mu kafa durur. İbadetten de bir tat alınmaz. Ama oruçluyken nasıl tatlı oluyor ibadetler? Namaz kılarken, Kur'an dinlerken insan bir de birde gözü nasıl yaşar veriyor? Bir duygululuk geliyor. İşte uyuşsuz fazla yemeyi terk eden kimseye de Allahu Teala Hazretleri ibadetin tadını verir. İbadetlerde tat gelir. Onun için fazla yememeli. Almanlarda da var. Başka milletlerin de şeylerinde, atasözlerinde okudum. Çok yeme yiyen az yaşar diyor. Yani hani insan çok yiyince çok yaşayacağım filan sanır ama tersine. aletler çabuk bozulur, sindirim cihazları, mide çabuk bozulur, bağırsaklar çabuk bozulur efendim. Çabuk ölür insan. Yani az yiyince insan dinç kalır, sağlam kalır ve daha canlı, hareketli olur. Çok yediği zaman yağ olur, et olur onu taşımak için de fazla enerji sarf etmek gerekir. 80 kiloluk bir şeyimi bir yerden öbür tarafa kolay taşırsın 60 kiloyum. 20 kilo daha, hafif, daha kolay taşınır. E bu bacaklar da bu kemikler de o yükleri taşıyor. Eğer biz fazla kilolu olursak o eklemlere ve o kaslara o yüklerin hepsi biniyor sonra çeşit çeşit ağrılar oluyor işte. Onun için mümkün mertebe lüzumsuz yemeği terk edeceğiz. Ne kadar yemek yiyelim diye sormuşlar hakimlerden bir tanesine. Demiş ki seni taşıyacak kadar ye, senin taşıyacağın kadar yeme. Seni taşıyacak kadar ye ne demek? Yani seni ayakta tutsun, dinç sağlam tutsun, baygın bırakmasın, halsiz bırakmasın, dermansız bırakmasın. Ama fazla kilo yaptırıp da sen onu taşımak zorunda kalacağın bir durumda olmasın. O ölçüde ye demiş. Çok güzel bir talip. İşte bak hikmetli bir söz. Kısa kesilme, bir talip. Seni taşıyacak kadar ye, senin taşıyacağın kadar yeme. Veman terkefuduyla dıhki, mu nihel heybete. Lüzumsuz gülmeyi terk edene de saygı ikram edilir, heybet ikram edilir, mehabet ikram edilir. Yani bir insan iki de, bir de lüzumlu lüzumsuz gülerse, o zaman başkasının yanında değeri itibarı az olur. Gülüşlerini kontrol etmesi lazım insan. Yersiz güldü mü? Bazen çok müşkil mevkide de kalır insan. Toplantılarda, konuşmalarda, Mesela karşındaki adam kederlidir, bir laf söyler, sen lüzumsuz olmadık bir yerde bir gül versin. Ya ne var burada, hokkabaz mı oynuyor falan, şey yapar adamcağız, alınır. Ne var, bir şey mi oldu? Ya be, hatalı bir şey mi yaptın filan diye de her şey yapar. Gülmesine insanın kontrol etmesi lazım, dikkat etmesi lazım ve çok gülmemesi lazım. Hele kahkahayla gülmek yok tabii. Peygamber Efendimiz tebessüm tarzında gülmüş. Besim, besim bir stratejidir. Bir de besim çehreliymiş. Böyle dişleri görünce kadar tebessüm edip gülmüş ama kahkaha ile gülmemiş. O kahkaha ile gülmek iyi bir huy değildir. Onun için insan gülmesine, güleceği zamana ve gülmesinin miktarına dikkat etmelim. Kah kah kik kik kik ki, gülmemeli, her yerde gülmemeli, icabında kendisini görüncek yerde bile tutması bilmeli. Çünkü bazen dinimize zarar dokunacak İmanımıza zarar dokunacak, bizi günaha sokacak şeyler anlatırlar. Gülersen olmaz, başını çalacaksın, ne demek istiyordun? Diye. Adam tutuyor, fıkra anlatıyor, bilmem ne anlatıyor. Bir adam cennete girmiş de, meleğe şöyle demiş de, oradan cehenneme geçmiş de, oynayacak mı cennet cehennem? Başka hiç alay edecek, dalga geçecek, efendim fıkra anlatacak mevzu bulamadın? Terazinin başına gelmiş de, şu olmuş da bu gitmiş de, ahiret işleri, iman işleri, alaya, eğlenceye gelir mi? Yani, Gülünmeyecek yerde de durmalı insan. Peygamber Efendimiz de alay ediyor bir kimse. Gülünür mü? Sen kiminle alay ediyorsun? Aklını başına toplasana, sen nesin? Orada şey yapacaksın. Yani kendisini insan tutmasını bilmeli. Böyle olursa heybetli olur. Allah ona mehabbet verir. Yani başka insanlar onun yanında yaptığı hareketlere dikkat ederler. ölçülü davranmak lüzumunu hissederler. Ben talebeliğimde böyle bir hatırlıyorum bana tesir etmiş. Bizim okuduğumuz fakültede bölümde bir asistan varmış, askermiş. O geldi. Tanımıyoruz. Huyur'un şeyini bilmiyoruz. Biz epeyce bir talebeyiz. O asker olduğu için onu görmemiştik. Geldi. Nasıl bir insan olduğunu bilmiyorum. Kapısını çaldım. Bir şey söyleyeceğim. O kadar saygılı bir ifadeyle karşıladı ki Huyur'un efendim bir şey mi arzu ettiniz filan gibi. Unuttum kelimeyi ama yani ben şöyle bir afalladım, hemen kendimi derledim toparladım. Yani onun o gayet böyle vakur, saygılı, güzel konuşması derhal bende ona karşı hürmet etme duygusu fasil etti. Ama ha gel bilmem ne gülerek, gülerek bir şey şey yapsaydı ben de hiç o şeye, o duyguya kapılmadan yani saygısızlık etmezdim belki ama o kendime çeki düzen verme durumuna da gelmezdim. Demek ki insan kendisinin hareketlerine konuşmasına, sözüne, hitabının şekline, tarzına dikkat ettiği nispetle karşıdan saygı görüyor. Veyahut saygıyı kaybediyor. Adam sana saygıyla işe başlar. Bir iki senin konuşmanı dinler. Fakat ki iş yok. O zaman saygıyı bırakır sana. Onun için düzumsuz gülmeye de bir ambargo koyup dikkat etmek lazım. Yani düzumsuz gülmemek lazım. Ve ven terekel mizaha munihev beha'e Ona buna takılıp alay etmeyi terk edene de Allah kıymet paha ihsan eder. Şakaların çoğu kırıcı olur. Ona buna takıldığın zaman çok kere karşındaki kırılır. Latife, latif olmalı, hoş olmalı yani. Karşıdaki insanın kalbini kırmamalı, onun haysiyetinden dokunmamalı, onun kalbinde bir yara açmamalı, yara açarsa olmaz. Mizah, alay, eğlenme, takılma karşısındakiler dinimize güzel bir şey değildir. Kimsenin haysiyetiyle oynamak müsaadesi bize verilmemiştir. Herkes bir şerefli, haysiyetli insan kabul edip ona göre davranırsak iyi olur. Yani o da bize karşı tavrını öyle yapar. Öğrenir hiç olmazsa yani. Öyle bir insan değilse bile düzeltir kendini. Ve men tereke hubbet dünya muniha hubbel ahiret Hubbul ahire olması lazım. Veman terk edip veman terk edip hubble dünya maniha ve hubble ahiret dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi verilir dünya sevgisi malum dünyalık sevgisi demektir geçen haftalar izah etmiştik yoksa insanın normal bazı şeyleri sevmesi olağandır bu dünyada bazı şeyler elbette sevecek sevgiyi teşvik etmiştir dinimiz bizim anamızı seveceğiz evladımızı seveceğiz İşimizi seveceğiz, efendim, dinimizi, imanımızı, ibadetimizi, Kur'an'ımızı, kitabımızı, pek çok sevecek şeyimiz var elhamdülillah. Sevgi güzel şey ama dünyalık sevgisi, dünyalığı hedef almak, dünyalığı gaye edinip, onun için her türlü gay ve meşri işi yapmaya razı olmak. Yani mezmum olan, kötü olan budur. Dünyalık mevki elde edeceğim diye, dünyalık para elde edeceğim diye, dünyalık şöhret elde edeceğim diye, İtibar kazanacağım diye meşru, gayri meşru her şeyi dere dümdüz yapıp gitmek insana çok zarar verir. Onun için terk dünya yani dünyalık hevesini terk edecek insan. Böyle yaparsa Allah ona ahireti sevme nimetini ihsan eder. Ahiretini seven insan da ahirete yarayacak, amel terazisinde ağır çekecek. Hayırlı ameller işler, cehennemden paçayı kurtarır, cennete dahil olur. Allah'ın sevgili kullarıyla beraber ebedi zevk refayına erer. Mevmen terekel iştigale bir uyu bir gayrihi muni hal ıslaha uyu bir nefsih. Başkalarının ayıplarıyla meşgul olmayı terk eden kimseye Allah kendi ayıplarını islah nimetini ihsan eder. Bazı kimseler vardır kendisinde dünya kadar kusur olduğu halde herkese akıl da Nasihat kolaydır çünkü. Nasihati herkes çekebilir. Akıl öğretmek kolaydır ama yapmak zordur. Akıl öğretmek işini şeylere bırakmalı. Böyle yaşlı, görgülü, tecrübeli, bilgili, hakikaten söylediği şeyleri kendi hayatında tatbik eden kamil kimselere bırakmalı. Onlar nasihati etsin. Başkalarının ayıplarıyla insan çok meşgul oldu mu kendisi çok zarar eder. Çünkü ayıbı gördükçe sevgi azalır. O adamlar da kendisinin ayıbını gördü diye buna karşı artık kızgınlık duymaya başlarlar. Muhabbetler bozulur. Dokuz köyden kovulur insan. Hiç kimsenin sevmediği bir kimse haline gelir. Hemen herkese ayıbını söyledim diye herkes beni şey yapıyor. Söylenmez. Söylenmez. Her şeyin bir usulü var. Kadı kör bile olsa nasılsın kör kadı iyi misin dediğin zaman kör kadı senin canına okur. Yani kördür ama körlüğünü söylediğin zaman olmaz. Öyle demeyeceksin. Adamın birisi paşaymış eskiden. Eski devirde yani Osmanlı zamanında. Masasında bir sürü evrak var. Kafası şişmiş sabahtan akşama kadar çalışmaktan. Ondan sonra gözlüğünü aramış bulamamış. O evrakı kaldırmış yok. Bu evrakı kaldırmış yok. Şöyle yapmış, böyle yapmış. Koca masanesinde bulamamış. Sinirlenmiş. Zili çalmış. Müstehtemi çağırmış. Gelmiş için. Bir adam demiş, nerede benim gözlüğüm, bul filan. Adamın kabahati yok. Yani ne bağırıyorsa ama sinirlendiği mevki de var. Ötekisi de Arif bir kimseymiş. Bakmış ki gözlük şöyle anlamda Adamın anlında duruyor gözlük. Şimdi gözlük anlamınızda efendim ne diye bana bağırıp duruyorsunuz dese doğru söylüyor ama o onun başka bir yerden acısını çıkartır. Ona yine yapacağını yapar. Pişman eder onu söylediğini. Çok usulüyle söylemiş. Demiş ki efendim demiş hiç merak etmeyin ben onu değer bulurum demiş. Ben onu buluncaya kadar siz demiş şu alnınızdaki gözlükle idare edin. Ben onu öbür taraflarda arayayım hemen bulurum demiş. Güzel usulüyle söyleyince tabi adam gülmüş hay Allah ya demiş demiş. İndirmiş. Evet. Böyle başkasının ayıbını görmeyen kimselere Allah kendi ayıbını düzeltme nimetini verir diyor. E tabi insan kendi ayıbını düzelte düzelte de kamil bir kimse olur. Allah'ın sevgili bir kulu olur. Ve men tereke tecessüse fi keyfiyetillahi teala münihal feraete minen allah Allahu Teala hazretlerinin işleri nasıl yaptığına dair böyle tecessüsü terk eden kimseye de Allah nifattan, münafıklıktan beraet, kurtuluş nasip eder. Yani tecessüsle her şeyin aslında esasını böyle araştırmak, kurcalayıcı olmak, herkesin işine burnunu sokmak iyi bir şey değildir. Efendim, öyle yapmayan insan, haddini, ölçüsünü bilen, karışacağı şeyi, karışmayacağı şeyi iyi ölçen insan, münafıklıktan kurtulur diyor. Hz. Ömer Efendimiz bu sekiz şeyi saymış, hem hatırda kalsın diye bir daha onları dua haline getirelim, Allah-u Teala cümlemizi lüzumsuz sözlerden kurtarsın da hikmet versin. Hikmet sahibi kullar eylesin. Lüzumsuz bakışları terk etmeyi nasip etsin. Kalbimize huşu, haşiyet versin. Lüzumsuz yemeği, fazla yemeği, şu Ramazan'da biraz alışalım artık da ölçü.